Redney'in gemicilere hiç yakışmayan bir huyu vardı. Geceleri kaptan güvertesinin küpeştesine oturur, kolunu orada gemiden biraz yüksekte asılı duran sandalın kenarına dayardı. Böyle oturup ara sıra uyukladığını herkes bilirdi. Sandalla gemi arasında bir hayli açıklık vardı ve aşağısı denizdi. Still Killed, zamanı hesaplayarak hainliğe uğradığı günden üç gün sonra sabahın ikisine doğru kendi dümen nöbetinin geleceğini kestirdi. O saat gelinceye dek aşağıdaki nöbetlerinde boş vakit buldukça büyük bir dikkatle bir şeyler örüyordu. ''Ne yapıyorsun orada?'' diye sordu bir arkadaşı. ''Sen ne dersin, neye benziyor bu?'' Torbanı bağlamak için bir kordona benziyor ama bana kalırsa garip bir kordon. Göl adamı ipi önüne uzatarak öyle biraz garip dedi. Ama işimi görür herhalde. Sicimim yetmedi. Sende var mı ahbap? Hiç kimse de sicim yoktu. Stillkilt öyleyse gidip Randy babadan alayım dedi ve kaptan güvertesine doğru yollandı. Gidip ondan sicim mi dileneceksin dedi bir gemici. Ne diye gitmeyeyim? Benden bir sicim esirgemez herhalde. Hem sonunda bu sicim onun işine yarayacak. Stilkild ikinci kaptana doğru yürüdü, kılı kıpırdamadan adamın yüzüne baktı, hamanı onarmak için biraz sicim istedi. Redney sicimi verdi, ondan sonra kordon da yok oldu ortadan sicimde. Ama ertesi gece göl adamı gocuğunu katlayıp yastık diye hamana yerleştirirken, çevresi sıkı sıkı iple sarılı bir demir top cebinden yuvarlandı. 24 saat sonra sessiz dümen nöbeti gelecekti. Stilkild denizcileri her zaman hazır bekleyen, Mezarın üstünde kalmayı huy edinen adamın yanı başında nöbet bekleyecekti. Ölüm saati gittikçe yaklaşıyordu ve her şeyi önceden hazırlamış olan Stilkilt'in gözünde ikinci kaptan kafatası paramparça, kas katı bir cesetti daha şimdiden. Ama Baylar, Budala'nın biri onu katil olmaktan kurtardı. Kurduğu kanlı planı önledi. Bununla beraber kendi öcü almadan Stilkilt'in öcü yine de alındı. Çünkü kaderin eli işe karıştı ve Stilkilt'i cehennemlik edecek olan eylemi Tanrı üzerine aldı sanki. İkinci günün sabahı gün doğmak üzereyken güverteyi yıkayanlardan biri olan Tenerifli bir gemici denizden su çekerken birdenbire bağırmaya başladı. Geliyor geliyor mah şurada. ''Hey tanrım bu ne balina, mobidikti gelen.'' ''Mobidik mi?'' diye bağırdı Don Sebastian. ''Allah Allah, demek ki balinaların da adı olurmuş. Bu mobidik dediğiniz de kim ola? Bembeyaz, alnışanlı bir balina. Hiç ölmeyen, hep öldüren bir canavar. Ama bırakalım onun öyküsünü, fazla uzun sürer.'' Genç İspanyollar başıma üşüşerek, ''Anlatın, anlatın'' diye bağırıştılar. ''Hayır, baylar, hayır. Bunu anlatamam şimdi. Durun, havaya gireyim biraz.'' Çiçe verin çiçe diye bağırdı Don Pedro. Yiğit dostumuza fenalıklar geliyor, kadehi de boş, doldurun. İstemez baylar, bir dakika nefes alayım, devam ederim. Ne diyordun baylar? Gemiye elli yarda kadar yaklaşan kar gibi beyaz balinayı birdenbire görünce, Tenerifeli adam, gemicilerin verdiği kararı unutarak heyecandan kendinden geçmiş, farkında bile olmadan böyle bağırı vermişti. Oysa direk başlarındaki asık yüzlü, üç gözlü balinayı çoktan görmüşlerdi. Tenerifle'nin bağırması gemide bir fırtına kopardı. Kaptan, yardımcı kaptanlar, zıpkıncılar, beyaz balina, beyaz balina diye bağırışıyorlardı. Bu balina üstüne anlatılan korkunç şeyleri unutmuşlar, böylesine ünlü, böylesine değerli bir avı yakalama kırsıyla yanıp tutuşuyorlardı. Gemicilerse mavi sabah denizinde güneşin ışıklarıyla opal gibi pırıl pırıl yanan o koskocaman süt gibi beyaz gövdenin korkunç güzelliğine kötü bir gözle bakıyor, bol bol küfrediyorlardı. Baylar gözlerini saklı tutan kader tüm bu olanakları daha dünya yaratılmadan önce bir yerlere yazmıştı sanki. Stillkilt Redney'in balina sandalında birinci kürekçiydi. Balina zıpkınlandıktan sonra onun işi sandalın provasında, elinde kargısı ayakta duran Redney'in yanı başına oturmak, ikinci kaptanın buyruklarına uyarak halatı çekmek ya da laçka etmekti. Dört balina sandalı denize indirildiği sırada Redney'inki baştaydı. Stilkilt canla başla kürek çekerken ötekilerin hepsinden daha yabanıl bir sevinçle bağırıyordu. Sandal uçar gibi ilerledi. Zıpkıncı balinayı zıpkınladı ve Redney elinde kargı sandalın başına fırladı. Anlattıklarına göre ikinci kaptan balina sandalında azgın bir adamdı. Sargılı çenesiyle balinanın tam sırtına bindirin beni diye buyurdu. Buna karşı koyamayan Stilkilt halata asıldı. Denizin beyazlığıyla balinanın beyazlığını birbirine karıştıran göz kamaştırıcı bir köpük arasında ilerlediler ve sandal ansızın bir kayaya çarparcasına balinaya bindirerek yan yattı. Ayakta duran ikinci kaptanı dışarı fırlattı. Redney, balinanın kaygan sırtına düşer düşmez sandal doğruldu. Dalgalarla yana açıldı. Redney ise canavarın öbür yamacından denize kaydı. Köpükler arasında yüzmeye başladı. Bir ara Moby Dick'in gözünden kaçmak için deli gibi çırpındığı hayal meyal görüldü. Ama Moby Dick ansızın bir girdap gibi döndü, Redney'i dişleri arasına aldı. Balina önce başını havalara kaldırdı, sonra dimdik denize dalıp ikinci kaptanla birlikte... Gözden yok oldu. Sandal balinaya çarptığı sırada göl adamı girdaptan kurtulmak için zıpkın halatını laçka etmiş, olup bitenleri kılı kıpırdamadan seyrediyordu. Ama birden sandal korkunç sarsıntılarla aşağı doğru çekilince hemen bıçağını halata dayadı. Halatı kesip balinayı başıboş bıraktı. Moby Dick biraz uzakta yeniden yüzeye çıktı. Dişleri arasında öldürdüğü Redney'in kırmızı yün gömleğinin parçaları kalmıştı. Sandalların dördü de balinayı gene kovaladılar ama Mobidik kaçtı, kayıplara karıştı. Town Hall kazasız belasız limana vardı. Bu liman hiçbir uygar yaratığın oturmadığı yabanıl ıssız bir yerdi. Orada göl adamı başta olmak üzere beş altı kişi dışında gemicilerin hepsi gemiyi bırakıp hurma ağaçlar arasında yok olup gitti. Sonra yabanıl yerlilerin kullandığı birbirine yapışık iki büyükçe tekneden yapılmış bir savaş sandalına binip başka bir limana doğru yelken açtılar. Bir avuç gemiciyle kalan Town Ho'nun kaptanı, geminin karaya çekilerek deliğin kapatılması için adanın yerlilerine başvurdu. Ama beyaz gemiciler gece gündüz yabanıl yardımcılarını gözetlemek zorunda kaldılar. Bu iş öyle zor, başarıldı ki gemi yeniden denize açılacak duruma geldiği sırada gemiciler bitkin haldeydi. Kaptan bu gebincilerle koskoca gemiyi yola çıkarmayı göze alamadı. Yardımcı kaptanlara danıştıktan sonra gemiyi karadan elinden geldiği kadar uzakta demirledi. İki toplumu geminin pruvasına, tüfekleri de... Pupasına yerleştirip, gemiye yaklaşırlarsa ölüm tehlikesi olduğunu adalılara bildirdi. Yanına bir adam aldı, en sağlam balina sandalına bindi, pupa yelken 500 mil uzaktaki Tahiti'ye, yeni gemici bulmaya gitti. Yolculuğun dördüncü günü, yaslı bir mercan adasının kıyısında koskocaman bir yerli sandalı gördüler. Kaptan uzaklaşmak isterken bu sandal üzerlerine geldi ve az sonra da Stilkilt, eğer durmazsan seni batırırım diye bağırdı. Kaptan tabancasını çıkardı, göl adamı birbirine yapışık iki sandalın puvasında ayakta durarak kaptanı alaya aldı. Tabancasının tetiğini kaldırırsa onu su kabarcıklarına ve köpüklere gömeceğini bildirdi. ''Ne istiyorsun benden?'' dedi kaptan. ''Nereye gidiyorsun ve niçin gidiyorsun? Sakın yalan söyleme. Tahiti'ye gemici aramaya gidiyorum. Çok güzel, dur, yanına geleyim bir dakika. Düşman olarak gelmiyorum.'' ''Bunu söyler söylemez Stilkilt denize daldı. Oraya doğru yüzdü sandala çıkarak kaptanla yüz yüze geldi. Kollarını kavuştur kaptan. Başını da şöyle kaldır. Şimdi şu söyleyeceklerimi tekrarla. Stilkilt benim yanımdan ayrılır ayrılmaz bu sandalı şuradaki adaya demirleyeceğime ve altı gün orada kalacağıma yemin ederim. Bu dediğimi yapmazsam yıldırımlar çarpsın benim.'' Kaptan bu sözleri yineleyince Stilkilt güldü. ''Aferin'' dedi. Adios senyor.'' Denize atlayıp arkadaşlarının yanına gitti. Balina sandalı Hindistan cevizi ağaçlarının dibinde karaya çekilinceye deyin bekledi. Sonra yelken açıp kendisinin de gitmek istediği yer olan Tahiti'ye vardı. Orada Fransa'ya gitmek üzere olan iki gemi buldu. İşin en güzel yanı şuydu ki onlar kaç kişi ise bu gemilerinde aynı sayıda gemiciye gereği vardı. Gemilere binip gittiler böylece eski kaptanlarının da elinden kurtuldular çünkü kaptan isteseydi onları Tahiti'de de mahkemeye teslim edebilirdi. Fransız gemileri demir aldıktan birkaç gün sonra balina sandalı Tahiti'ye geldi ve kaptan denize az buçuk alışmış Tahitililer arasından gemiciler seçmek zorunda kaldı. Yerli bir uskuna kiralayıp onlarla birlikte gemisine döndü. Orada her şey yolunda bularak yeniden sefere çıktı. Stilgilt'in şimdi nerede olduğunu kimseler bilmiyor baylar ama Nantucket adasında Radney'in dul karısı ölüleri geri vermeyen denize bakıyor ve kocasını yutan korkunç beyaz balinayı düşlerinde görüyor hala. Don Sebastian yavaşça bitti mi diye sordu. Evet senyor, öyleyse ne olur bana söyleyin, bu öykünün doğru olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? ''İnsanın aklı almıyor bir türlü. Güvenilir bir kaynaktan mı duydunuz bunu? Bu işin böyle üstünde durduğum için kusura bakmayın. Hepsi büyük bir merakla, bizi de hoş görün Denizci Bey.'' dediler. Biz de Don Sebastian'ın sorusuna katılıyoruz. ''Altınhan'da bir İncil bulunur mu baylar?'' ''Hayır.'' dedi Don Sebastian. ''Ama şu yakınlarda tanıdığım iyi bir rahip var. Hemen bir İncil bulur bize. Gidip getireyim İncil'i. Ama iyice düşündünüz mü? Bu işin sonu kötüye varabilir.'' Lütfen, rahibi de yanınıza alabilir misiniz, Don Sebastian? Oradakilerden biri söze karıştı. Lima'da artık ateşte yakılma cezası yok ama, denizci dostumuzun kilisenin hışmına uğramasından korkarım. Ay ışığından şöyle biraz çekilelim, bizi görmemeleri daha iyi olur. Ben kendi hesabımı buna hiç de gerek görmüyorum. Peşinizden koştum, kusura bakmayın Don Sebastian ama, bulduğunuz incillerin en kocamanını getirin, zahmet olmazsa. Don Sebastian uzun boylu ağırbaşlı bir adamla geri dönerek ağırbaşlı bir halle işte rahip size incil getirdi dedi. Şapkamı çıkarayım şöyle ışığa doğru gelin sayın rahip kutsal kitabı önüme tutun ki elimi üstüne koyayım. ''Tanrı bana tanık olsun. Onurum üzerine yemin ederim ki, baylar, size anlattığım öykü, özü ve ana hatlarıyla doğrudur. Doğruluğuna inanıyorum. Bizim bu dünyamızda oldu, tüm bunlar. Ayaklarım o gemiye bastı, gemicilerini tanıdım. Radney'in ölümünden sonra Still Kilty gördüm. Kendisiyle konuştum.'' Size fırçasız boyasız balinayı asıl biçimiyle geminin yanına, üstüne, ayak basılacak gibi bağlandığı sırada bir balinacının gözüne görünen biçimiyle anlatacağım. Ama ondan önce bugüne dek karalıların hala inandıkları o garip ve uydurma resimler üstüne durmamız gerek. Bu çeşit balina resimlerinin baştan aşağı yanlış olduğunu ortaya koyarak herkese aydınlatmanın zamanıdır artık. Bu yanlış resimlerin asıl kaynağı belki de eski Hint, Mısır ve Yunan heykelleridir. O geniş hayalli ve kılı kırka yarmayan çağlarda, tapınakların mermer duvarlarına, heykellerin kaidelerine, kalkanlara, madalyonlara, kadehlere ve sikkelere, yunus balıklarının resimleri kazılıyordu. Selahaddin'in zırhı gibi pul pul, Ermiş, Georgius'un ki gibi başı miferli Yunus balığı resimleri, İşte o günden bu yana balinanın sadece halk tarafından yapılan resimlerinde değil, birçok bilimsel resimde de az çok buna benzer aşırı bir serbestlik sürüp gitti. Elimizdeki balina resimlerinin en eskisi Hindistan'daki Elefanta adlı mağara tapınakta bulunmaktadır herhalde. Brahmaların dediklerine göre birçok eski tapınağın bitmez tükenmez heykellerinde ve kabartmalarında insanların tüm meslekleri ve ticaretleri yapabilecekleri her çeşit iş bu işler yapılmadan yüzyıllarca önce resimlerle anlatılmıştır. Durum böyle olduğuna göre bizim soylu balinacılık mesleğimizin de orada gösterilmiş olmasına hiç şaşmamalı. Sözünü ettiğimiz bu Hintli balina duvarın ayrı bir bölümünde bulunuyor. Bu bölümde Vişnu'yu bir deniz canavarı biçiminde görürüz. Yarısı insan, yarısı balina olan bu heykelde balinanın ancak kuyruğu görünür ama bu kuyruk bile tamamıyla uydurmadır. Gerçekten balinanın görkemli ve geniş kuyruğundan fazla bir boğa yılanının gittikçe incelen kuyruğundan